Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecma'in Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin 29. cüzün en son suresi, Suretül Mürselat, Mürselat suresi Mekkiyetül Kamsuna ayet, Mekkeden nazil olmuş olup 50 ayet-i kerimeden ibarettir. Burada Cenab-ı Hak birçok şeye kasem ile, yemin ile başlıyor. Yani onlara dikkat çekmek, ehemmiyetini, dünyadaki rolünü anlatmak amacıyla Cenab-ı o manada gerçekten önemli. Hakikati hakikaten gibi kasem ile Cenab-ı onlar nazarları çeviriyor. Ve mursalatu urfen, ersele yursu bi irsalen, murselun, mursalani, mursalatun. gönderilmiş olanlar. Nasıl? Urfen peş peşe. peş peşe gönderilmiş olanlara kasem olsun ki Onlarla el-riyahu... Efendim? Bayarlardan bahsediyor Yok, burada geliyor. El-riyahu, rüzgarlar <gülüyor> ki, mütetabiatu ki orfelferesi <gülüyor> getdu bâdu bâben. Aynen ne gibi? Atların birbirlerini peş peşe takip etmeleri gibi, peş peşe gelen rüzgarlara kasam olsun ki. Mesela rüzgarlar, hikmetleri çoktur. Yani adeta insan için nefes ve nefes borusu ne ise, dünya içinde... Rüzgar nefes borusu olma yönüyle olur. Mesela diyelim ki Dünya'da hayatın devam etmesi için bitkilerin özellikle tozu, tozlaşmasında önemli faktördür. Cenab-ı Hak'ın Kudüs isminin tecellisinde önemli faktördür. Ne yapar? Mesela çer çöp vardır bahçede, sokakta, caddede bir bakarsın bir rüzgar eser hepsini temizler. Aynı zamanda Rahmet'in nüzulünün de habercisidir. Rahmet'in nüzulünün de habercisidir. Aynı zamanda kamçı görevi görür. Mesela bulutların sevk edilmesinde Cenab-ı evet Hak bir kamçı mesabesinde rüzgarları sevk eder. Yani rahmet ve hikmet cihetiyle rüzgarların o noktada ehemmiyeti var. Cenabı Hak değil mi hocam? E, o zaman bir yerde e, e, yağmur geçiyor Cenabı. Evet. Ama yağmur başka bir yerde. O rüzgar o, o yağmuru getiriyor evet. sevk, Yani sevk konusunda hani bir atı sevk etmek için kamçı neyse aynı şekilde gökyüzündeki bulut atlarının sevkinde de yönlendirilmesinde de yeryüzünün temizlenmesinde yağmurun ki ondan sonraki ayette ifade edecek yağmurun etrafa yayılmasında önemli bir faktör olmuş oluyor. bu hal, orfen. Dikkat ederseniz hep öyle gelecek. Asfen, neşren, farken, zikren bu ne? Hal üzere, ne olduğu halde peş peşe olduğu halde Esen rüzgarlara peş peşe birbirini takip ederekten nefes nefes içerisinde Esen o rüzgarlara kasem olsun ki ve azağı Fatih Aslan rye Haşeli artık bu da ne kasırı gibi biraz daha şiddetli şiddetli esen rüzgarlara şiddetli esen rüzgarlara kasem olsun daha ve naaşıtı neşyen yaydıkça yayanlara yaydıkça yayanlara, estikçe esenlere peş peşe sevk edilenlere kasem olsun ki o rüzgar ne yapıyor? yağmuru etrafa yayıyor dağıtıyor. Yani demek ki hani kader konusunda Cenab-ı Kur'an'da buyurur ki bir yaprak bile bir kader ile düşer. Bunu biraz daha açalım. Şunu rahatlıkla diyebiliriz değil mi? Her bir yağ yağmur damlası bir kader ile düşer. Yani bir yere bir damla bak bir damla bir damla ne ki ya? Bir damla bile bir yere düşmüşse demek ki bir kader ile bir ölçüyle bir hesap ile bir irade ile düşüyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın oraya onu sevki iradesi olmasa o takdiri olmasa o damla oraya daha düşmez. Bunu biraz daha genişletelim şöyle adam diyor ki ya diyor, hocam diyor komşumun bahçesine yağmur yağdı bana yağmadı. Aynı tarla aynı bahçe yan yana. Ayrık bahçeye yağgene birine yağıyor, öbürüne yağmıyor. Demek ki bir miktarıyla, bir takdir bir ölçü ile. He, yayıldıkça yayanlara ve ferfarikate farkan, He, ayırdıkça ayıran ayıranlara. Yani ayetül Kur'an'ı tefrikü beyne'l hak ve'l batil, ve'l halal ve'l harame. Hak ile batılı, hak ile batılı, helal ile haramı ayırdıkça ayıranlara. Yani ne gibi Kur'an-ı Kerim gibi ne yapıyor? Hak ile batılı, helal ile haramı birbirinden ayırıyor, tefrik ediyor. Yağmurlar da ne yapıyor mesela? Bereket ile rahmet ile kuraklıkları birbirinden ayırmış oluyor. Gittiği yerde rahmet oluyor, ölü toprağı diriltiyor. Ölü toprağa hayat veriyor. Bir bakıyorum canlanma, bitkileşme. Bitkiler canlanınca hayvanlar canlanıyor. Hayvanlar canlanınca insanlar canlanıyor. Insanlar canlanıyor. İnsanlar canlanıyor. Gerek sütünden, etinden, deresinden hatta gübresine varıncaya kadar istifade etmekle o şekilde Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onu rahmet olarak gönderip bize bu manada işaret ediyor. Daha fel mulkiyat-ı zikren melâiketü yani zikri aktaranlara, beyan edenlere ilka edenlere, ortaya koyanlara ki o ney eyil melâiketü tenzül bil vahyi ilel enbiya ne yapıyor melekler? Peygamberlere vahyi ilka ediyor, ulaştırıyor onlara vermiş oluyor ve resulü he yunkauna'l vahye Daha sonra da peygamberler onu ne yapıyor? Kendi ümmetlerine telkin etmiş, ulaştırmış, oluyor, beyan etmiş, o oluyor. İşte işte kasemin cevabı geldi. Nereden anlıyoruz kasemin cevabını? Le'den değil mi? La kasemin cevabını lam'dan anlıyoruz. Uzran au'n He Ha, evet, üzren evnüzren. Özürlü olsun veya uyarı olsun. Özür olarak olsun veya nezir olarak, uyarı olarak olsun. Nezir burada yani peygamberler beşiren ve nezira. Evet, hem müjdeleyici evet. hem uyarıcı. Yani ister özür olarak olsun, ister nezir olarak olsun, uyarı olarak olsun. O zikri, hakikati, vahyi ne yapan? İmta edenlere, evet. ulaştıranlara kasem olsun ki. Hey yani bir irzari ve binzarimin Allah. Allah Taala'dan gelen, ister özür olarak, ister nezil olaraktan, uyarı olaraktan olsun, bütün bunlara kasem olsun ki innama ancak tu adune, innama ancak ne olacak tu adune? Eyiminel bahsi ver öldükten sonra tekrar dirilme o vaad edilen şey, vaat edilen şey veya azap, o cehennem azabı ne olacaktır? Levak Yani aslında şudur. Levakion tu adun, o vaad edilen şey muhakkak ve elbetteki vakiu olacaktır burlamdan o kasemin cevabını anlamış oluyoruz. Öyle ki kainallah muhalete, hiç bunun başka kaçamak yolu yok. Hiç başka imkanı yok, mutlaka ve mutlaka olacaktır. Orayı toplu olarak bir des, oradan oku, mealinden oku. o baştan birden yediye kadar ki ayeti. Yemin olsun ki o <gülüyor> iyilik ile hikmetlerle gönderilenlere, derken e, büyük devrenlere, sonra neşredip yayanlara, derken seçip ayranlara, sonra e, bir öğüt bırakanlara gerçek özür dilemek için olsun, gerekse uyarmak için Heh. şüphesiz ki size var olunan muhakkak gerçekleşecektir. Öyle yani öldükten sonra tekrar dilinme veya hesap, sorgu, sual, cehennem muhakkak ki tahkik edecek, vaki olup meydana gelecektir. Ha, bu şekilde kasemden sonra, ahirete işaret ettikten sonra, ahireti hatırlattıktan sonra Cenab-ı bu sefer oradan kıyamete geçiyor. Feizen nucu nucu mu bunu Ya vahyi nuruha. yıldızlar ışıkları söndüğünde, tamense yanan bir şeyin sönmesi veya aynı zamanda yüzün düldüz olması. Yani veya bir ampulün ışığının çekilmesiyle fos bir hale gelmesi veya bir balonun sönmesi gibi ne olacak yıldızlar sönecek yani ışıkları ve nurları tamamen kaybolup gidecek gittiğinde bu işe sana yani şu gider gök yarıldığında aynen ne gibi aynen Nuh Aleyhisselam'ın zamanındaki tufan gibi yani gök yarılıyor yerden sular kaynamaya başlıyor yani kıyametin küçük bir Numunesini Allah, provasını o aslında yapmış. Nuh döneminde yapmış oluyor. Küçük bir prova. Aslında onun daha da küçük provaları da işte depremler. O günü depremler oldu bazen. Diyelim ki yedi şiddetinde, daha önce dokuz şiddetinde oldu. Kıyamet nedir? On iki şiddetindeki deprem işte sana kıyamettir. Arada ne kaldı? Üç derece kalmış bak. Tsunami oldu dokuz deri şiddetinde. Bunu on ikiye çıkarttın mı? İşte sana kıyamet işte. Olamıyor He, yani bu nedir? Denge bozuluyor ya. Yani diyelim ki denge bozulduğu zaman aynen e, Yunus'umuzun dediği gibi. Yerden göğe kadar küp diseler, altından birini çekseler, seyreyle gümbürtüyü seyreyle. Ne oluyor? Bir küpü çektiğin zaman zincirleme olaraktan bütün kainatta o denge otomatikman bozulmuş oluyor. He, gök yarıldığında, وَاِزَا الْجِبَالُوا nusife. Aynı zamanda dağlar futtitep de su Savrulduğunda, yürütüldüğünde, aynen ne gibi altında sanki bir teker Kıram varmış gibi seneler yürütüldüğünde. Allah, Allah. yani tamamen bir yandan başka yerlerde de, gerçi ileride de gelecek değil mi? Mesela toz toprak olduğunda, hallaç pamuğu olduğu gibi savrulduğunda, ondan sonra dağlar yürütüldüğünde, o kıyametin o dehşetli hali. Ve ise Peygamberler ise o gitted. Yani ey cümiyetli vakti. Ahirette, ahirette başka ayetlerde de geçiyor. Peygamberler kendi ümmetlerine nedir? Şehittir ve şahittir. Kendi ümmetlerinin başında şahit olaraktan bulunurlar. İşte o şehadet vakti geldiğinde, ümmetine o mahşer yerinde, huzurunda, mesela cenab karşı diyecekler. Ya Rabbi biz onlara senin gönderdiğin hakikati tebliğ ettik. Ey peygamberler siz ümmetlerinizi tebliğ etmediniz mi? Ettik ya Rabbi. Biz ümmetimize bize göndermiş olduğun hakikatları tebliğ ettik, ulaştırdık. Ha bu şehadeti Cenab-ı Hak onlardan almak üzere ne yapacak? Onları o mahşer yerinde, o vakitte, hesap vaktinde ne yapacak? Cumi'at bir araya getirip toplayacak. Niçin toplayacak? Li Li'li yemin, öyle bir gün ki, yani liyev min azimin, büyük bir gün için. Yani hesap günü için. Uccilet, teccir edilen. Liş Ala alâ bir tebliğe. Tebliğ etmek üzere ümmetlerinde şahitlikte bulunmak amacıyla, şahitlikte bulunmak amacıyla, öyle bir gün için o peygamberler ne yapacak? Şahadette bulunmak amacıyla bir araya, o vakit için, hesap günü, vakti için bir araya getirilmiş olacak. Zaten kendi de ifade ediyor. Niçin bunlar? öyle bir gün. öyle bir günde ne için? يَوْمِ الْفَاسْلِ Fasıl günü için. O fasıl günü ne? Yani beynel halkı varlıklar arasında, mahlukat arasında iyi, kötü, hayır, şer, mümin, kafir, münafık, fasık, facir bunların birbirlerinden tefrik edilmesi için işte onun için ahiretin diğer bir adı يَوْمُ الْفَاسْلِ Artık her şeyin, her şeyin Fusilest suresinde de var, değil mi? Ve he, o her şeyin birbirinden tamamen ayrıldığı, ak ile karanın birbirleriyle görüldüğü bir gün. Hani bu dünyada adam gizleyebilir, ama orada her şey ne oluyor? Faslı oluyor. Her şey faş oluyor. oluyor. Her şey ifşa oluyor, ortaya çıkmış oluyor. Hani bu kaside nolu işte o günde iza, yani vak alfasu ben mahlukat arasında o fasıl gerçekleştiğinde. Burada bunu tafsil ediyor. Ve ma edrake ma yevmul dolayı buraya birkaç şekilde mana vereceğim. O fasıl gününün ne olduğunu bilir misin? Bilir misin o fasıl günü nedir? O fasıl günü var ya nedir bilir misin? O fasıl gününün ne olduğunu bil. O fasıl günü ne, ne anlama gelir ne manaya gelir ve ma edrake sana bildiren şey nedir sen bilir misin sen bil neyi ma o şeyt yavmul fasl o fasıl gününü bil yani bu manada sürekli o fasıl gününü anlatarak o fasıl gününün ne olduğunu bilir misin yani burada tehvilu li durumunun dehşetini dehşetini korkunç halini Cenab-ı Hak ne yapıyor bildirmek için bunu İkinci bir defa yine zikrediyor, hatırlatmış oluyor. İşte o günde, o fasıl gününde Anya ile Konya'nın değil mi? Ak ile Kara'nın ortaya çıkmış o olduğu o günde kaçamak var mı? Yok. İşte veyl minyevmi izin lil mükezzibin. O gün yazı yazık olur kime? O mükesiplere, yalanlayanlara o gün yazık olur vay haline o günü yalanlayanların vay, vay haline o günü yalanlayanlara yazıklar olsun yazık olacaktır veil olacaktır onlar veil deresine gitmiş olacaktır ha, o gün yazıklar olur Ni, niçin bir mükezzibin öldükten sonra yalanlayan Hocam, dini yalanlayanların vay haline şu diyor canım, vay yani, o, Vay, diyor, diyor, vay haline. Vay o, hali. vay ha. vo, vo, vo, vo, o da o anlamda var. Onun için ben yani anlamın geniş manasını ifade için onda özellikle normalde kısa mı? şu. O gün yalanlayanların vay haline. O gün o gün yani o mahşer günü, fasıl günü öldükten sonra tekrar dirilmeyi zaten orada değil mi? Ha, min menkezde bu kekufar Mekkete Mekke kafirleri o yalanlayanların özellikle öldükten sonra tekrar dirilmeye yalanlayanların vay haline. Ha, öldükten sonra tekrar dirilmeyenlere yazıklar olsun, yazıklar olacaktır, onlara veil olacaktır, onlar veil deresine girecektir diye tefsirini tavsiye edebiliriz. Efendü kuhum onları helak ederiz. Kezalik işte böyle misfu al nabilimiz zibin işte biz yalanlayanlara böyle yaparız. Böyle yaparız. Ha, nef falu bir mücimin o yalan, onlar kim? Mücim olanlara. İşte bir mücim olup günahkar olanlara biz böyle yaparız. Yani onları hem veil olup cezalandırırız, aynı zamanda onları helak etmiş oluruz. Ha şura, ha burada, şurada ifade edecektik. Ha, doğru. ha oraya atlayalım. Siz oraya gelin. Ve yürüyeme izin değil mi kezibin? o gün yalanlayanların vay haline, Haza dun lehum. Bu kafirler için nedir? Bir tehdittir. Bir korkutma, bir tehdittir. Elemne hulikil evvelin. Biz öncekileri helak etmedik mi? Değil mi? Nice kavimleri cenabat? At gibi, semut kavmi gibi, şu kavmi gibi, lut kavmi gibi, birçok kavimleri helak ettik. Evet o. Ya yani buradaki istifam istifamı istifa inkar öyle değil mi? Ha. Etmedik mi? Etti galiba. Yani. He, yani evet, burada mi? ne yapıyor Hı tabii. Etmiş. Aynen bir rabbikum qalû bela gibi o manada biz öncekileri yani bir tekzîbihim öldükten sonra tekrar dirilmeyi veya dini veya peygamberleri yalanlamaları sebebiyle biz öncekileri helak etmedik mi? Qâlû bela Evet ya Rabbi helak ettin. Çünkü Kur'an'da birçok ayette söylüyor ve ortada da zaten. Ey yani, ehlek ehleknâhum o anlama. Yani Etmedik mi? Evet. Biz onları ektik. Biz onları helak ettik. Onu ifade etmiş oluyor. Sümme sonra ne yaptık? Nutbi'u'mul ahirin. Sonrakilerini onlara tabi kıldık. Sonrakilerini peşlerine getirdik. Yani mimmen kezzabu. Ondan sonra daha sonra da, da yalanlayanları da helak ettik onların peşinden. Ne gibi? Mekke, Mekke kafirleri gibi nitekim onları da helak ettik. Yani Efendimizin Ümmetine baktığımız zaman hakikaten Hz. Adem'den Peygamberimiz'e kadar ne kadar günah işlenmişse Efendimiz'den bu yana o günahların hemen hemen hepsi işleniyor. Evet. Ama Allah Efendimiz'e hürmeten, ümmetine muhabbeten onları helak etmiyor. Ama helak etmiyor ama onun yerine musibetleri, belala, sel, deprem bu gibi belalarını yapıyor başlarına musallat ediyor. Mesela ne oluyor? Bir deprem oluyor, <gülüyor> yüzlerce, binlerce. Bir tsunami oluyor, binlerce kişi gidiyor. Değil, bir yangın oluyor, yüzlerce, binlerce kişi gitmiş oluyor. Yani göresel ve bireysel bir helak olmuş oluyor, toplu helak etmiyor. O anlamı. Evet Şimdi Dünyada herkes peygamber <gülüyor> efendisi ümiti mi şimdi? Şöyle, yani normalde peygamber efendimiz... Nasıl ki bir Hristiyan da Yahudi de Peygamber Efendimizin peygamberliğini kabul etmek mecburiyetinde. Bu ne demektir? Ona iman etmiş olan herkes onun ümmeti durumundadır. Yahudi de iman etmek mecburiyetindedir. Hristiyan da iman etmek mecburiyetindedir. Ne gibi? Biz şu anda diyelim ki İsa'nın ümmeti değiliz. O halde Efendimiz geldikten sonra olmuş olan herkes Efendimizin ümmeti pozisyonundadır ama iman etmesi halinde. Yoksa Ümmeti pozisyonunda olmamış olur. Bir Yahudi şimdi Hazreti İsa'nın ümmeti değil değil mi? Yok. Yani şu bir anlamda. Bir, değil ha, ona biz nasıl ki Hazreti İsa ve Musa'ya iman etmediğimiz zaman imanımız olmuyor. Aynı şekilde bir Hristiyan ve bir Yahudi de istediği kadar ki inancı da doğru bir inanç değil de o da ayrı mesele. Peygamber Efendimiz'e inanmadığı halde Hazreti Musa ve İsa'ya inanması ki sahih olarak da inansa. Hatta diyelim ki misal olarak. Tevrat ve İncil tahrif edilmemiş olduğu halde bile inansa gene imanı iman değildir. Yani bu dünyada şimdi yani pekâfetle ümmetten başka ümmet yok. Yok. Tamam. Efendimiz tamam. geldikten sonra önceki devre kapanmış oluyor. Tamam hocam. Tamam. Defter kapanmış oluyor. Yeni bir sayfa açılmış oluyor. Tamam. Böylece o, Efendimiz'e iman etme mecburiyeti ortaya giriyor. İman eden herkes de onun ümmeti pozisyonunda olmuş oluyor. Heee. İşte madem ki öncekilerini helak ettik, etmedik mi ettik? Ha, ondan sonra peşlerini diğerlerini takip ettirdik. Onları da helak ettik. Mekke kafirleri gibi. Mesela ne yapıyor Cenab-ı Hak? ifade edildiği gibi Fih Suresi'nde Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehev ordusunu helak ediyor. Ne yapıyor? Ebabil kuşlarını bak. Onları bireysel olaraktan helak ediyor. Umumi bir helaket değil, özel nokta vuruşu bir helaket. Evet. İşte... He, Kesalik misfaallaha İşte biz yalanlayanlara böyle yaparız. Yalanlayanlara böyle yaptığımız gibi nefar bir mücimin günahkarlara da böyle yaparız. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Bütünlü menecme İleride de günah işleyecek kim olursa olsun. İleride günah işleyecek olanları da bu şekilde Sodom Gomora gibi mesela helak edilmeleri gibi ileride de aynı şekilde Cürümde bulunacak olan her birisi içinde felehlikum biz onları helak eder yok ederiz. Veylün yevme izim o gün vay haline kimin dilmi kezzibin yalanlayanların. Şimdi devamlı Cenab-ı onu tekit tekit olaraktan tatviye ve kuvvetlendirerek ne yapıyor? Sürekli hatırlattıraraktan tekrar etmiş oluyor. nahlukum mimma biz sizi mehin Yuhinu <gülüyor> Aynı kökten gelir. Basit, kıymetsiz, önemsiz, Afiyet. değersiz. Bir sudan yaratmadık mı? Yani Daif. daifun vehve elmeniyyü. Zayıf güçsüz bir meniden at Ne diyordu? Minmain daafiqin. Atılmış bir damla sudan. O su neyin? Aşağı, kıymetsiz, zayıf, değersiz, önemsiz. Basit bir sudan. Hakikaten öyle basit. Baktınızda <gülüyor> Bir basit bir sudan yaratmadık mı? Evet ya Rabbi yarattı. Ve cənnəhu fi karar ilmekin. Burada gene şu anlamada ifade edebilirsin. Elm cənnəfi karar ilmekin. Orada sağlam bir kalka Biz onu sağlam, harizin, güçlü, kuvvetli, korunmuş, çepçe etrafı korunmuş adeta bir karar, bir mekana biz onu kılmadık mı kıldık? Öyle bir sağlam bir mekana biz onu yerleştirdik. O da nedir? Ve huver rahimi. O da ana rahmidir. Biz onu oraya yerleştirdik. Yerleşmedi, yerleştirmedik mi? Evet ya Rabbi. O basit olan şeyi ana rahmine yerleştirdin. Ne zamana kadar? İlâ kaderin malum. Belli bir dokuz ay on gün süre dolana kadar. Belli bir miktara süreye kadar. Ve huver vaktul velade. O da doğum vaktine kadar. Doğacağı süreye kadar. Ne yaptık? Biz onu sağlam, güçlü, kuvvetli bir yere yerleştirmedik mi? Yerleştirdin ya Rabbi. İşte biz böylece ne yaparız? Biçimlendiririz, takdir ederiz, ölçeriz. Burada özellikle bir daha söylüyor nahnuyu. Kadir'un da zaten o mana var. Biz ne güzel takdir edeceğiz, biçimlendireceğiz, suret ve şekil verdireceğiz yani basit bir şeye değil mi? Basit bir şeye mükemmel konuşan, düşünen, gören, değil mi? seven, nefret eden, birçok özellikle donatılmış bir şekilde ne güzel biz donatanız. Beyin yeme izinliliği kesibini. O gün bütün bu hakikatları yani burada şunu ifade genel olarak da düşünebilirsiniz beyin yeme izinliliği kesibini bir önceki hakikati görmediği, kör olduğu ve inkar ettiği halde o kişi içinde bunu söyleyebilirsiniz. Genelde söyleyebilirsiniz, özelde. Yani biz böyle yaptığımız halde bunu Buradan görmeyip var. inkar eden, bunu görmeyip kabul etmeyen insana işte o gün vay onun haline, vay başına geleceklere. Elem nec'alil ardı fata. Biz yeri... Toplamaya bir yurt ha bir yurt bir toplanma yeri yapmadık mı? Maşduru kefete. Bir mana damme. Bir araya getirip zammedip ekleyip bir yurt yapıp toplama yeri yapmadık mı? Eyyalen dammeten. Ne olarak en ala zahriya. Toprağın üzerinde diri olarak ve emvaten fi ve içinde de ölü olarak. Dışında diri, içinde toprağın içinde ölü olaraktan biz yeri bir yurt, bir toplanma yeri yapmadık mı? Evet ya Rabbi yaptın. Ve cehenna fiha. Yine burada onu ifade edebilirsiniz. Elemlec alil ardı gibi. Ha biz yapmadık mı fiha o yerde? Ney? Ravasi şamihatin. Cibalen murtefiha. Ha? yumru dağlar Ha, yumru yumru dağlar diyor. ha yüksek dağlar. Yani yumru İrtifa yumru etmiş yumru. Yüksek. yüksek dağlar yapmadık mı? Yine burada ravasyede kasık manası da var. Yani bir direk, çadırın şey. direkleri ne ise direkleri çivileri ne ise onu tutan değil mi? Çadırı o tutan direkler şeyler var ya. Sabit çiviler. He, sabit dağlar nasıl ki sarsılmaktan koruyor ya? Aynı şekilde dağlar da yeryüzünü sarsılmaktan yıkay ediyor. O yüksek dağları o yeryüzünde yerde yapmadık mı? bu es kaynağı kumma enfurata az ben. Az ben ve furata diye de geçiyor ayette. Ha. Ve aynı zamanda tatlı bir su ile sizi sulamadık mı? Tatlı bir suyu size içirmedik mi? Yani öyle değil mi o Nuh, Nuh suresinde mi geçiyordu? Yani size eğer Cenab-ı Hak tatlı su vermeseydi ne yapacaktınız? Değil mi? Vermeyebilirdim. Suyumuzu tatlı yapmaya Daha da o zaman buyur bakalım. Ha. Acı acı bir su. Biz onu da içtik mesela. Bir kuyudan çekiyorduk. Dedemgil'in kuyusu vardı. Hakikaten suyu çok acıydı. Onun için tatlı suyun olduğu kuyulardan gider alırdık. Veya uzakta da olsa çeşmelerden gider alır gelirdik. Köyde mi hocam? Yok. Adıyaman'ın merkezinde. Ta 70'lerde. her yani bir de düşün ki şu anda bütün sular acı. her yani bir de zehir zıkkım gibi. Hadi gel de iç. Susamışsın su içeceksin. Yani eğer... Sularımız acı olsaydı ne yapabilirdik ki? Hiç. Ama ne yapıyor Cenabı? Tatlı bir su ile bizi suluyor. Tatlı bir suyu bize içiriyor. İşte bütün bunlar olmasına rağmen yani yeryüzünün bizim için bir yurt yapılması, ölüler ve der dir dirilerin bir arada bulundurulması, dağların yüksek bir şekilde kılınmış olması, bize tatlı suların içirmiş, içirilmiş olmasına rağmen bunu görmeyen insanın o gün vay haline. Veylin, yevme izin, dil mükezzibin. Yazıklar olsun hala bunca nimetler olduğu halde bunu yalanlayanlara. Onlara yazıklar olacak. Onlar il deresine gireceklerdir. Yani irinlerin ve pisliklerin olduğu yurda gireceklerdir. Neden? Ondan körlüklerinden dolayı. Ve yuqalu lil kazzibina kıyame. Ha, yalan. Bu sefer ayet o yalanlayanların vay haline ifade ettikten sonra bu sefer kıyamet gününde o yalanlayanlara denilecek. Ne denilecek? Şu denilecek. Intaliku. Biraz kaba gibi olacak ama cehenneme kadar yolunuz var. <gülüyor> ha. Cehenneme kadar yolunuz, yolunuz var. Burada yani gidiniz nereye? İlamatun bihimin el Hani siz o azabı inkar etmiştiniz ya? Tükendibun, yalanlamış olduğunuz o azaba gidiniz, o cehenneme gidiniz de görürüz. Gerçek mi değil mi? Ha, gerçek mi değil mi? Gidiniz o cehennemi görürüz. Ve gene gidiniz, intiliku gidiniz. Daha neler var? Sadece cehenneme gitmekle iş bitmiyor. Bir de gidiniz bak neler var. İla intiliku ilazil dediği telas şu ab. Üç kısma ayrılmış. ayrılmış. Ha, üç kısım gölgeye ayrılmış olan o cehenneme gideniz ki, öyle duvarlı cehennem. O da cehennemin dumanı. Her tarafı sarmış olan cehennemin dumanı. Duman, duman. İla irtafa. Ne oluyor? Duman sürekli yukarıya doğru duman. yükseliyor. İkta rakatelase azameti. O kadar yükseliyor, büyük ki sis gibi her tarafı kaplamış. Bu sefer ne yapıyor? Üç farklı şubeye, üç farklı kısma ayrılmış. ayrılmış oluyor üç bölüme o cehennemdeki o duman ayrılmış oluyor. İşte böyle bir yere gidiniz. Öyle bir yer ki o gittiğiniz o üç parça kısım dumanı ayrılmış olan o, o yer öyle bir yer ki büyüklüğü dumanından dolayı, isinden, sisinden, pisinden dolayı öyle bir yer ki la zalilin, orta artık gölge de yok. Heh, ya ben buradan korunmak için bir gölgeye gideyim. Gölgesi olan bir yer de yok. Heh, la zalilin keninin yüzle min o günün sıcaklığından onları gölgelendirecek herhangi bir şey de yok böyle bir sıcaklık var e değil mi? mesela diyelim ki Temmuz Ağustos'ta güneşin yakın olduğu bir vaziyette hemen insan nereye kaçıyor? Öyle öyle gölgeye kaçıyor şimdi orada böyle bir gölge de yok bir ağaç yok ki gidesin altına sığınasın bir çatı yok ki altında durasın gibi öyle gölgelenecek bir şey de yok o da bir yana, bir de ona ekstra ne var? Ya. Ve la yughni yurid anhu şey'an. Ondan ona hiçbir şey fayda vermez. Neyden? en-nari. Üzerine hücum eden alevden onu koruyacak hiçbir şey de yoktur. Bir yandan o dumanı her tarafa yayılmış, bir yandan o sıcaklıkta gölge de yok, bir yandan da alev üzerine doğru savruluyor ve o hiçbir şey onu reddedemiyor. Hiçbir şey ona o Üzerine gelen aleva karşı bir fayda, bir yarar sağlanmıyor. Böyle bir, yani zihninizde böyle bir yer düşünün ha. Bu bazen ne olabilir? Hamamların yakıt bölümü olur mesela. Hamamların yakı, yakma yeri. Orada mesela saman yakarlardı, ondan sonra araba tekeri yakarlardı. Ben gördüm bizim mahallede de vardı. Böyle içeriye bir baktın mı, aa bu, duman a a a gitmiş yani. Acayip her tarafı duman kaplanış yani göz gözü görmüyor derler ya bir yandan o yanan şeyin alevinin yüzüne fışkırması bunu bazen değil mi fırınların önünde de böyle görebilirsiniz ekmek yapan insanlar odun attığı zaman fırına onun alevinin mesela dışarıya gelme durumu gibi yani korkunç hali tasvir ediyor Allah bunu gözünüzün önüne getirin inneha ey o ateş var ya o cehennem ateşi ne yapıyor biliyor musunuz termi füze gibi Bomba gibi, top gibi, gülle gibi bir şererin kıvılcımları etrafa atıyor. O cehennem etrafa kıvılcım saçıyor, kıvılcımları atıyor. Hüve ma tetayru minha. Ondan etrafa uçarcasına kıvılcımlar saçılıyor. O kıvılcımların büyüklüğü, dehşetine kadar kel yani kasri, yani minel binayfi, azami ve irtifai gerek büyüklüğü Gerekse yüksekliği cihetiyle adeta bir Yükselen saray büyüklüğünde, saray büyüklüğünde koca koca kıvılcımları. Öyle, hani biz kıvılcım deyince küçük şey görüyoruz. Yok kıvılcım olası cehennem olası. Ya. Yani küçük küçük parçalar düşünüyoruz. Öyle değil yani. O küçük parçalar gibi değil, koca koca binalar büyüklüğünde, saraylar büyüklüğünde ne yapıyor? O kıvılcımları etrafa saçıyor sanki keennehu o saçmış olduğu o kılıcımlar cimaletün, cem o cemelin deve gibi. Nasıl? Sufrun. Burada yani koyun gibi değil. inek gibi değil. Deve gibi. Tavuk gibi de değil. Kuzu gibi de değil. Ablanın en büyük hayvan deve. En büyük hayvan deve. Bir de sarı bir deve gibi. Hem ateşin rengini ifade ediyor. Ateş renginde Büyüklüğünü söylüyor. Deve. Tabii ya. yani orada atılan hem saray gibi sanki o saray gibi derken hani Araplar bir de şunu düşünün. Araplar en çok yani gündelik ne ile meşguller? Deve ile. Işte de. Dünyalarında ne var? Hep deve var. Deve. Onun için Allah ne, ne yapıyor? Yapardı? Her gün meşgul oldukları develeri gözünün önüne getiriyor. Siz de onun yerine kamyonunuz varsa kamyonunuzu gözünüzün önüne getirin. Yani o sizin kamyonunuz var ya kullandığınız O yani. kamyon büyüklüğünde Kamyon gibi Kılcımları etrafa saçıyor Öyle düşün yani neyin varsa Traktörün mü var? diğer bir sadece traktör görmüşsün ha, O traktörün var ya İşte o traktör büyüklüğünde Ne yapıyor? O cehennem O ateşleri, alevleri Etrafa saçıyor Atıyor Fişenk gibi Yani ya, büyüklüğü itibariyle. ve ne gerekse de rengi itibarıyla hem şekli heyeti hem de rengi itibarıyla Nitekim vefir hadisi hadiste buyurulmuştur ki şıraun nari esvedekel biri ve arabi tüsemma sevdul ibli sufren li şevbisi var <gülüyor> diye bi safrete fakile sufren fil aye bi mana sevdun lima zukre ve fakile la ayuleysi sufren bi mana sevdun belhüve bakin ala hakikati ve şereri cemü ve şirari cemü şiraretin vel el burada genel bir şey olduğu için bununla ilgili çok hadis görürsünüz. Ben o hadislerden birisini size burada anlatayım. Mesela efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Subhanallah. Ondan sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı, şimdi o siyah ve karanlıktır. Şimdi o siyah ve karanlıktır. Yani cehennemin o şeyi esvedükel qiri. Şiravun nari esvedekel qiri. Demek ki ateşin en şiddetli hali neymiş? Siyah, siyah haliymiş. He, Şimdi siyah. siyah hali, simsiyah. Mesela yine Efendimiz Değil, buyuruyor. Hani yine Beyhakide bir rivayet var. Cehennem ateşi katran gibi siyah ve gece gibi karanlıktır. Katran gibi. Katran gibi siyah ve gece gibi karanlıktır. Evet o. hocam. lav gibi mi o hani volkan var? O, yukarıda o söylediği gibi. o volkan tamam. gibi bir şererin. Yani volkan gibi onu düşünebilirsin. Termi bir şererin volkan gibi etrafa saçar. Ama Yine bir hadis daha söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cehennem o kadar yandırılır. O kadar yandırılır ki patlayacak hale gelir. Ondan dolayı cehenneme yılda iki nefes verir, verdirilir. Birinden yaz olur, birinden kış olur. Hadiste aynen şöyle geçer. Min feyhe cehennem. Cehennemin bir üfürüğü. Ağustos'ta nasılsınız? Doğuda özellikle nasılsınız? Temmuz, Ağustos'ta? Yani 60 derece. Yarıyor, değil mi? Urfa, yani. Urfa, Adıyaman'daki biraz öyle. Değil mi? O doğudaki o yöreleri düşün. Ha, Arap ülkelerini düşün. Yani bir de klimanın olmadığını değil mi? Serinlik ortamının olmadığını düşün. Nasıl? İşte Efendimiz diyor o kadar yandırılır, o kadar yandırılır ki cehenneme yılda iki nefes verdirilir. Birisinden yaz olur, birinden kış olur. Kış da zaten ateşin eksi hali. Buzdolabı gibi. Ateşin artı hali sıcaklık. Ateşin eksi hali değil mi? Buzdolabını da fişe tapıyorsun. Isıtıcıyı da fişe tapıyorsun değil mi? Aynı fiş elektrik ne yapıyor? Birini soğutuyor birini ısıtıyor. İşte cehennemin de hem soğuk hali hem sıcak hali. zemheri hali. Soğuk hali kime yarar? Cinlere yarar. Mesela ona da bir cevap olmuş olur. Cinler neydendi? Dumansız kor ateşten. İşte onlar da zemheri ile soğuk Bilmiyorum. ile cezalandırırlar cehennemde. Seyyid nerede hocam? Efendim? Seyyid onlar da eşeğe girecek. Zemheriye girecek hocam. Ateşinleri yapacak. Tabii. He. Evet. Yani onlar diyemezler ki ya zaten biz ateşteniz. Cehenneme girsek ne olur ki? Yani ateş bizi yapmaz ki. Değerli bu seyyidin alıştığını bile değil. He. Alıştan, değil. He. Yani onlar da ne yaparlar? Donarak Cenab-ı onları değil dondurarak mi? eksi haliyle cezalandırmış olur. Evet işte bütün buna rağmen, bütün bunlara rağmen, bu hakikat iken bunları görmeyen insanlara وَاَيْلُ يَوْمِ اِذٍّ مِكَزِّبِينَ Bütün bunları inkar edenlerin o gün vay haline, vay başına geleceklere onlara yazıklar olsun. هَاَزَابُ اَيَّنْ يَوْمُ الْكِيَامَةِ Bu kıyamet günü var ya, يَوْمُ لَا يَنْتَقِنُ Artık konuşma olmayan bir gündür. Konuşmanın olmadığı gündür konuşmaya olmayacak olan bir gündür. Ağızların bağlandığı Yasin suresinde de diyor değil mi? Yani artık ağızlar, diller konuşmayacak, organlar dile gelerek yaptıklarını ifade edecekler. fiili bir şeyin. Herhangi bir şeyi de artık söylemenin olmadığı bir gündür o gün. Hem öyle bir de konuşmaya kalkışsa da ve la yuzenillahu fil özri. özürden dolayı ya Rabbi işte benim şu bahanem var diye özürden dolayı özür beyan olsun. edenlerin Özürü kabul edilmez ki feyate ziruna özürde bulunsunlar. Özür beyan edenlerin özürleri kabul edilmez ki onlara müsaade edilmez ki özürlerini beyan etsinler. Çünkü mazeretleri geçersizdir. Geçersiz bir mazeret sürdükleri için onların mazeretleri geçersizdir. Atun ala yuzenu bu oraya atıftır. Böyle onlara izin verilmez ki onlar... Özür beyan etsinler. Min gayri tesebbübin anufe ve dâhülü fî heyezin nefî la izen felâ iğtızâr. O takdirde ne yoktur onlar için? Bir özür yoktur o durumda. Ve ilin yevme izinliyim kesibin. O da gitti. O da elden gitti. Özür de yok. Neyse orada bahane sorarım can. Bir bahane uydururum yani. Yok artık o bahane de yok. O bahane kapısı da kapanmış. O gün ne olacak? Bütün bunları yalanlayanların o gün vay haline, vay başına geleceklere. Haza yağmur fasl. Bu nedir? Fasıl günüdür. Ve ma edrake ma yevmul fasl demişti. Değil mi? Yukarıda onu tafsil etmişti. Bu fasıl günüdür. Cemanakum Eyhel mükezzibur min hazil ümmeti. Ey bu ümmetten yalanlayanlar biz sizi ne yapacağız? Bir araya getireceğiz. Biz sizi toplayacağız. Cem edeceğiz hem sizi veli ne min elmekezibina kablakum. sizden önceki yalanlayanları da bir araya getireceğiz. Öncekiler ve sonrakiler iki yalanlayan iki grup insan. Fe ne liçin fe ne ve tuazibuna cemian? Hepinizi hesaba çekmek ve hepinize ceza vermek üzere evvelkileri ve sonrakilerini bir araya getireceğiz o fasıl gününde. Fe he eğer sizin gerçekten keydun bir hileniz, bir dalevaranız, bir çözüm noktanız varsa, bir, he, e, bir mekriniz, hileniz varsa, heyletül fi defil azâbi ankum. Kendinizden bu azabı def edecek bir çözümünüz, tamam, bir dalevaranız, hileniz varsa, he, o zaman fekidun. Aslında fekidunun aslı şu, fekidunî. Bana anlatın. Ba bana, bana yapın, bana söyleyin. Yani, Fef Hadi onu yapın. Onu, o hilenizi bana gösterin. O hilenizi, çözümünüzü bana yapın bakalım. Kandırabiliyorsanız. Ve mekeru ve meker Allah Vallahi Allah makirin. Onlar hile yapar, Allah da hile yapar. Allah hile yapanların hilesini boşa çıkartmak da <gülüyor> en hayırlı hayrül makirin. Heee. Ve min yevme Oradan da bir sonuç yok. Gene o gün Yalanlayanların hesabı, kitabı, bütün bu hakikatları, çözüm yollarının kapandığı bütün bu durumları, olacakları bildiği, duyduğu, gördüğü, anladığı halde hala buna rağmen inat edip de yanlışta devam edenlere o gün vay haline onların yazıklar olacaktır. Ama bu kadar korkulu durumlar. Cenab-ı Hak arada ne yapıyor? Müjdeyi veriyor. Tamamen ümitsizliğe koymamak için. İnnel müttakine ama müttakilere gelince muhakkak ki müttakiler yani müttakiler günahtan sakınanlar. takvada esas olan nedir? Sevap işlemek değil günah işlememektir. Evet, abi, şeyden, Temizlenmek neyse, değil kirlenmemek kirlenmemektir. kirlenmemektir. Önemli olan odur. Evet, abi. Söyle oğlum. Yani demek ki önemli olan odur takvada da. Günah işlememek. O günah işlemeyen arınmış, temizlenmiş, temiz olanlar var ya onlar gölgededirler. Nerede? Yoğun. Bu şunu da ifade edeyim. Cennet, cin, cinnet, mecnun aynı köktendir. Cennete niye cennet denilmiş? Sık sık ağaçlıkların olup Aynen bu Afrika ormanlarında da olduğu gibi göz gözü göremeyecek derece sık ormanlıkların olmasından dolayı cennete cennet denilmiş. Sık ağaçlıkların çok olduğu yoğun olduğu yer. Onlar da ne yapacaklar o müttakilerde? İşte bu yoğun olan ağaçlıklarda, ağaçlıklarda gölgelenirler. Böylece ne yapacak? Bir güneş yok ki onun sıcaklığından korunsunlar. Yani güneşin yatma durumu da onları yok böylece gölgededirler onlar. Gölgededirler. Ve uyunil en nabi'atin minel Aynı zamanda pınardadırlar. Pınar başlarındadırlar ve onlar ağaç altlarındadırlar. Gölgelikler gölgeliktedirler. Daha neler var? Ve fevake min Hoşlarına giden iştaha duyduğu meyveler de var. Canlarının istediği. canlarının istediği meyveler de var. Fi elamun Burada amaç nedir? Şunu bildiriyor Cenabı Hak. Bienler, merkel, belmeşe, filcenle. Cennette yeme ve içme. Ha. onu ne yapıyor? Bildiriyor. Bir hasse bi şehavatiyim. Mecburi olarak mı? Yok. Göğülleri çektiğinde. Açıkmadan dolayı değil. Mecburiyetten dolayı değil. Zevkine, keyfine ne yapacak? O cennette isteklerin nispetinde, arzuların nispetinde bunlardan faydalanacaklar bir hilafi dünya. Oysa dünyada bunu niçin istiyor? Bir eksikliğini gidermek için. Mecburi. Mecburi. O Mecburi eksikliğini gidermek olacak. amacıyla. Orada böyle bir eksiklik yok ki yeme ihtiyacı olsun. Orada istek var. İçtihası, arzusu tatmin olmak suretiyle yer. Fe bihasebe ma yecedin nas fil alebi. Dünyada ne yaparlar? insan? genellikle İnsanlar ihtiyaç duyarlar ama orada ihtiyaç duyma yok. Muhtaç olduklarından dolayı değil, belki istek ve arzularından dolayı. Hocam mesela bu dünyada olan şeyler ahirette değerli Tabii. Şeyler de olacak mı? Orada mesela elmanın, orada, Efendimiz öyle diyor, isimleri var. Orada da elma var ama dünyadaki gibi değil. Dünyada elma yiyorsun çoğu kazorat oluyor. Meyveleri yiyorsun kazorat oluyor, dışı oluyor. Oradaki her şey öz. Ne gibi? Daha iyi anlayasınız diye. Serum gibi. Serumun özelliği ne biliyor musun? Direkt kana karışıyor. Dışkı olarak dışarıya atılmıyor. Öz orada. Hep, hep mineral. Öz. Yani orada kazurat yok. Atık yok. Hepsi öz olmuş oluyor. Serum gibi. Direkt tabiri caizse kana karışıyor. Ve insanlar mesela şunu da söyleyeyim. Bir önceki yediğiyle bir sonraki yediği koku bakımından, tat bakımından, lezzet bakımından farklı. Görünümde aynen. Hani niye oradaki meyve dünyadakine benziyor? Sebebi şu. İnsan kendisine yabani olan bir şeyi yerken ne yapar? Çekilir. Ya ben bu meyveyi görmemiştim. Daha önce bilmiyordum. Ama ahirette elmayı gördünüz mü? Aa, ben dünyada bundan yemiştim. He adı aynı. Elma elmaya benziyor ama birçok özellikle tamamen farklı. Tadıyla, lezzetiyle, kokusuyla. Söyle bakalım. dünyadaki meyveyi unutturmazlar mıydı? Mesela halsasından silseler. Şöyle yok zaten. Orada mesela he, onu da söyleyeyim. Cennetin bir güzel noktası ne biliyor musunuz? Cennette. Kendi ayette de Rabbimizin buyurduğu gibi. Kul ala sürülü mütekabilin. Orada cennetlikler kendi koltukları üzerine oturur. Dünya maceralarını, olayları, hani biz bir gün sizde şeydeydik, okulun işte müzik odasındaydık, orada sohbet ediyorduk, hatırladın mı? Aha sana canlı, canlı canlı seyret. Dünya maceralarını orada dile getirirler. Yine bir sahabi, demek atı çok seviyormuş, Efendimiz'e geliyor diyor ki, ''Ya Resulallah, cennette at var mı?'' diyor. Efendimiz elbette, o da âlâsı, o da uçanı, istediğin gibi yani. Orada hepsi hizmetçi mesabesinde. Hocam mesela bu dünyada biz et sevmezsek, o bir dünyada yani ahirette et o, o zaman yani çok geniş konu ama özetle şöyle söyleyeyim. Cennette ayette... ve Ey günahkarlar bugün ayrınız dediği gibi şairin de oluklar çift birinden nur akar birinden kir. Tüm olumsuzluklar cehenneme, tüm güzel şeyler cennete boşalır. Böylece cennette istek bakımından, herhangi bir şey bakımından olumsuzluk yok. Yani olumsuz olan bir şey isteme yok. Olumsuz olan bir şeyi çünkü duyguları itibariyle cennete giden insanlar terbiye edilmiş vaziyette. Terbiye dışı şeyleri yapma, isteme, yönelme durumu yok. Olumsuzluk yok yani. Zıtlıklar orada birbirinden ayrılmış. Olumsuzluklar cehenneme boşanmış. Cennette de olumlu bir şey yok. Cehennemde olumlu şey yok. Cennette ise olumsuz şey yok. Çünkü birbirinden ayrılmış tüm evet. zıtlıklar. Bu dünyaya bakınız neye bakarsanız var, bak, her şey çift. Her şey zıddı var. Ama cennette o zıtlıklar birbirinden ayrılırken olumlu şeyler cennette olumsuz tüm her şey de cehennemde. Bu düşünce olarak da yeme içme buna benzer her şey olarak da istememe nefret etme olumsuz gibi şeyler orada yok. Ha, olumlu şeyler de sürekli. Monoton değil. Tek düzey değil. Standart değil. Sürekli yükselerek. Bir önceki Yediğin meyve ile sonraki aynı değil. Üçüncüsü ikincisinden, dördüncüsü üçüncüsünden sonsuza kadar tat, lezzet, koku, güzellik bakımından farklı. Yani ya demin yemiştim, gerek yok üçüncüsünü yemeye. Deme durumu yok yani. O monotanlık yok cennette. Tabi cennet olunca cennette çok şey söylenebilir. Cennette onu da söyleyeyim, her şey android sistemi. Android ne? Her şey Android sisteminde. Telefonunuz, he, siz daha akıllı telefonunuz yok herhalde değil mi? Bazınız var mı? Akıllı telefonun özelliğine Android sistemi? Sürekli güncellenmesi. Cennette her şey Android sisteminde. Sürekli güncelleniyor. Fabrikadan aldığın akıllı telefonla üç ay, beş ay, bir sene sonraki telefon aynı mı? Yok. Niye? Her gün güncelleniyor. Her gün güncelleniyor. Cennet de sistemi gibi. Her an güncelleniyor. Her an yenileniyor. İşte onun için cennette monotonluk yok. Tek düzen, standart, sabit olay. Yani çünkü bazılarda sorduğu için ya hocam canımız sıkılmaz mı? Can sıkıntısı yok ki orada. Yani monoton değil ki canın sıkılsın. Can niçin sıkılır? Bir şeyi aynı şekilde tekrar etmeden dolayı sıkılır. Orada bir şeyi aynı şekilde tekrar etme... Dediğim gibi standart sabit olmadığı için sürekli gelişim içerisinde. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. He. Ve onlara denilir. O cennetliklere denilir. Ne denilir? Külü <gülüyor> ve şubu. Yeyiniz için içiniz en Afiyet olsun. Ha, halül ey yine afiyetle yeğin içiniz. Neden dolayı bilmak ımtım tamamlonumina taatı. Hani dünyada itaatta bulundunuz ya ibadet ve imanda bulundunuz ya ona mükafeten afiyetle yeğiniz içiniz denilir o cennetliklere. Tam şimdi cennet hocam, şem yapıyor yaptı. Amel'e göre mi amele gören? Tabi ya cennet sekiz tabaka ya. Bu nedir? Her insan amelinin nisbetinde cennetin bir tabakasında o duygulara açılmış olan gelişmiş olan duygularına uygun olarak da. Aynen de gibi dünyada insanlar parasına göre ev alır değil mi? Senin 200 milyarın varsa normal diyelim ki 3 oda bir salon alırsın. Öbürlünün 400 milyarı var, dubleks alır. Öbürünün 800 milyarı var, triplex alır. Öbürünün 2 trilyonu var, villa alır. Değil mi? Bak, para yükseldikçe aldığı yer ne olmuş oluyor? Daha fazla oluyor. İşte insanlar iman ve amellerinin yüksekliği nispetinde orada cennette farklı pozisyonda ama tüm duyguları açılmış olduğu duruma göre gelişir, tatmin olur. Ne gibi? Mesela dünyada emek herkes aynı dereceden mi emekli oluyor? Yok. Kimi malulen emekli, kimi 8'in birinde kimi dördün birinde kimi de birin dördünde Kimi de üst seviyede kimi de milletvekili başbakan seviyesinde emekli oluyor. Bunlar emekli olduktan sonra hepsi aynı standart aynı maaşı mı emek maaşını mı alıyor? Hayır İşte dünyada iman ve ibadette insan hangi dereceden emekli olursa Cennette de o emeklilik derecesinden maaşını almış olur. Ya, Anlat, ama istediğimi anladınız değil mi? Evet. Evet. Evet. Hocam cennetin birinci, katmandaki, cenneti birinci katmandaki kişi, sekizinci katmandaki kişinin yediklerini yemeyecek mi? Şöyle, güzel. Cennette her bir insana 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı verilecek. Bu Hı. özel. Bir de umumi cennet var. Ne gibi? Sen gideceksin bir tanıdığının arkadaşının cennetine, Sinan'ın cennetine ziyarete gideceksin. He, Sinan ne yapacak? Senden diyelim ki bir üst katta cennette. O kendi sofrasındaki, buzdolabındaki öyle diyeyim yani. Mutfağındaki şeyleri getirip sana sunacak. Şimdi orada Sinan da oturacak, sen de oturacaksınız. Aynı şeyden yiyeceksiniz. İkiniz de tam doyacaksınız. Ama Sinan'ın doyumu seninkinden daha farklı. Ama bu sen az doydun anlamına değil. Niye? Senin bardağın bir buçuk litrelik bardaksa, onunki iki litrelik bardaksa sen bir buçuk litreye göre doyacaksın. O iki litreye göre doymuş olacak. Anlaşıldı değil mi? He. Daha güzelini söyleyeyim. Cennetin bütün tabakalarındakiler bir gün sözleştiler. Anlaştılar. Kardeş buyur. Hadi bugün Resulullah'ın yanına ziyarete gidelim. Bütün cennetlikler Efendimiz'in sofrasına. Efendimiz'in sofrası nasıl olur? Kendisine yakışır şekilde olur. Farklı bir sofra. Herkes o sofradan kapasitesi nispetinde istifade eder. Eksik istifade etme durumu değil. Ne kadar duyguları inbisat etmiş, gelişmiş, inkişaf etmiş, kapasitesi artmış ise o nispetle o sofradan istifade eder. Kimse ya işte benim biraz açık kaldı, eksik kaldı, tam doymadım demez. Tam doyar ama kapasitesi nispetinde doymuş olur. Anlatabildim. İlmaliyet bir şey olur. Başkaları görmez kimin nasıl oldu, he he o durum yok. Üzülme olmaz, eksik kalma olmaz. O durum yok. Tamamen herkes kendi kapasitesi, kapasitesi nispetinde memnun olaraktan kalkar. Ama hocam böyle bir şey var hocam diyorlar e, cennette girdiğinde diyecek ya keşke o boş bir dakamını da zikirecek Şu belaklıdır. var. Efendimiz diyor ahirette o her şey durumunda ahirette herkes pişman olacak. Kimisi yapmadığından dolayı pişman olacak. Kimisi de Azat. Az yaptığından dolayı pişman olacaktı. Yani bu ahirette işte o hesap sorguda bir bakacaksın ki öbürü diploma almış, onur belgesi almış. Öbürü de teşekkür belgesi almış. Yani onu diyecek keşke ben de onur belgesi alsaydım. Belilerde Takdir pişman. belgesi alsaydım. Bellilerde pişman olmayacak hocam? Ben de keşke bir, bir tane daha da yapsaydım. Herkes herkes. O senin dediğin ayrı. O şuna giriyor. <gülüyor> Yefirrülmer'u min ehih ve ummihi ve ebi. Orada zaten sorumluluğunu yapmayanlar birbirlerinden ahirette kaçacak o ayrı. İnsanlar daha fazla yapmadığı için pişmanlık duyacak. Yani böylece netice olduktan cennete girdikten sonra herkes böylece kendi kapasitesi nispetinde, gücün nispetinde, iman ve ibadetin nispetinde o cennetlere hangi katta derecede ise nail olmuş olacak. Ha. Evet Cenab-ı Hak nasip etsin değil mi? İnna kezalike işte böyle kema cezeynel müttakine. Biz müttakileri ne yaparız? nezil Muhsin'in, biz Muhsin'leri Allah'a görür gibi ibadet edenleri işte böyle biz mükafatlandırırız, karşılıklarını veririz. Veylün yevme izinlili mükezzibin. Bunu elde edemeyenlere, ulaşamayanlara o gün yazık olur. Vay haline onların, onlara yazıklar olacaktır, pişman olacaktır. Böylece onlar o pişmanlıklarını dile getirecek. Vay onların haline. Burada müminler için böyle denilir. Gelelim şuna. Külü ve temettavu hitabül küffar fid dünya. Dünyada kafir olarak ölmüş olanlara da ne denilir? Yeyiniz. Ha dünyada ye bakalım. Ve temettavu faydalanınız. Metalanınız. Zerpleriniz. zevkleriniz, Zerpleriniz. İstifade etmeye çalışın dünyada. Nasıl olsa ahirette nasibiniz yok ya. Haa. Onların ahirette nasibi yok diyor Cenab-ı Hak. Ha madem dünyada, o zaman yeiniz dünyada. Hadi bakalım nasiplerin. Kalin <gülüyor> bine zamani. Ha kısa bir süre içerisinde dünyada faydalanın. Ve gayet iyi Nereye kadar? Ölene. Ölene kadar. Ölene kadar, ölüme kadar. Hadi dünyada yein, dünya nimetlerinden faydalanın. Ve fiha zeh Yani kaba ifadeyle bunun aslında zıkkımlar. Hadi yiyorsanız zıkkımlar. Madem öyle, He, madem öyle istiyorsunuz hadi yiyin zıkkımlarınızı. He inni kumücmun çünkü siz nesiniz? Günahkarsınız. Mücrimler olarak sizler mücrim olduğunuz için kısa bir süre için dünyada yiyiniz ve dünyanın nimetlerinden kısa bir süre olaraktan faydalanınız. Beynin yeme isimli kâsibini. İşte o gün ahireti öldükten sonra tekrar dirilmeyi, ahiret nimetlerini yalanlayanlara vay haline onların başına geleceklere. Ve çünkü ve izâ onlara dünyadayken irkâ'u ve rükü ediniz, namaz kılınız, sallu denildiği halde onlar ne yapmadılar? La yerkevûne la yusallûne rüküye gitmediler, bellerini eğmediler, yani namaz kılmadılar. Madem kılmadılar, ve günah namazı da inkar edenlerin o gün vay haline görecekleri o durumdan dolayı. hadisin bağdahu artık bir kere Estaqu'l kelam ve eblag'ul nizam. Nizamullah'ın Allah. En güzel söz kimin sözüdür? Allah'ın sözüdür. Ha, hadisin hangi söz? Bağdahu El Kur'an Kur'an'dan sonra hangi söze yukminune iman ederler? Kur'an'dan sonra bir söz var mı ki Allah'ın sözünden başka onun sözünün üstünde bir söz var mı ki hangi söze iman ederler? İman edersiniz. E yani la mümkün imanun bi gayrihim bade teksibihi bihi ve ihtimari ale lem ihtemile alayhi Yani bunu biraz daha açalım. Allah'ın dışında bir Rab yok ki gidiyorsunuz ona iman ediyorsunuz. Allah'ın kitabının dışında bir kitap yok ki, gitmiş ona iman ediyorsunuz. O halde Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in dışında hangi söze iman ediyorsunuz? Var mı iman edilecek bir söz? Yok. Söz onun sözüdür. allah Alem bir sevap. En güzel söz elbette ki O'nundur. En doğruyu bilen de elbette ki Allah olmaktadır. Evet, 29. Cüz'ün de son suresi olan Mürselat'ı da burada bitirmiş olduk. Aklınıza takılan bir şey var mı bu konuda? Yani demek ki Cenab-ı Hak burada baştan da bazı şeyleri kasem ediyor, tehdit ediyor. Mesela Kur'an'da sürekli bu şekilde Cenab-ı Hak kafirleri tehdit ederekten inzar görevini burada yapıyor, uyarma görevi onlara yapılıyor. Bu bir derece bir ikazdır, bir uyarıdır bir terbih olmuş oluyor. En doğru söz de onun sözüdür. bahsettiniz de de var rengi nedir? Mesela burada karda mesela eli donmuş olan insan elini sıcak suda yıkamaz. Dondurucu. Mesela aynen o da kesir, keser. Mesela bir şey donduğu zaman aynen bıçak gibi keser. O da eksi şeyle kesicidir. Yani soğukluğuyla yakar. O da yapıcıdır. Yani soğuk da yakar. Ama soğukluğuyla yapıyor. Yani eliniz donduğu zaman eliniz yanıyor. O da soğukluğu. Yani bu bir derece sıcaklığın eksik eksik kutubudur. Sıcaklık artı kutup, diğerde eksik kutup. Aynı noktadan gelmiş oluyor. Yani aynı cehennemin mahsuri Sıcak ve soğuk. سُبْحَانَكَ لَا اِلْمَ لَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَتَ الْعَلِيمُ رَكِيمُ وَاَقْتُوا دَوَاهُمْ اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ El Fatiha.